Sadaqa Rasulullah fîmâ gâl, ev kemâ Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah, Mü'minun suresinin başında, 11 ayette, cennete girecek olan mü'minlerin özelliklerini sayıyor. Bir diğer ifadeyle ancak, bu ve bunun devamı olan özelliklere sahip müminlerin cennete gireceğini, müminlerin dışında kimsenin cennete giremeyeceğini haber veriyor. Ve şöyle başlıyor sureye Yüce Rabbimiz, İstâiru Billâh, Bismillahirrahmanirrahim, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Ancak mümin olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Bir diğer ifadeyle ancak mümin olanlar bu hayat imtihanında başarılı olacaklardır. Sık sık işaret ettiğimiz gibi kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah bizi bu dünyaya bir imtihan için gönderdi. Yani öğrenciler kendi okullarının imtihanında nasıl başarılı olmak için çalışırlarsa, biz de hayat imtihanında başarılı olmak için çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu imtihanı başaranlar cennete girecekler. Bu imtihanı başaramayanlar cehenneme girecekler. Bunun özeti budur. Dünya hayatının imtihanını başaranlar cennete gireceklerdir. Bunu başaramayanlar cehenneme gireceklerdir. Dünya hayatının imtihanını mümin olanlar başaracaklardır. Ha, kiminin notu düşük olacak, kiminin notu yüksek olacak, kimi 50 ile geçecek, kimi altmışla, yetmişle, ile, kimi yüzle geçecek, ama her halükarda mümin olanlar bu imtihanı geçecekler. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Mümin olmayanlar, iman etmemiş olanlar, Müslüman olmayanlar ne yaparlarsa yapsınlar cennete giremeyecekler. Hani sık sık şu soruyla karşılaşırız. Yani adam Müslüman değil ama insanlığa büyük hizmet etmiş. En çok da örnek olarak Edison erilir. Edison ne yapmış? Elektriği bulmuş. Şu aydınlanmamızı sağlamış. Gece gündüz evlerimiz aydınlanıyor, okullarımız aydınlanıyor, caddelerimiz aydınlanıyor. Gündüz gibi gece de her tarafta rahat rahat aydınlıkta dolaşıyoruz kolayca okuyabiliyoruz, işlerimizi kolayca bu aydınlık sayesinde, elektrik sayesinde yapıyoruz. İnsanlığa bu kadar büyük hizmet etmiş olan, başkaları da var ama bu büyük bir hizmet. Evet, bu bir insanlığa hizmet. E ama Edison Müslüman değil. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmemiş. İslam'ı din olarak benimsememiş. Kur'an'ı kabul etmemiş. Ama insanlığa çok hizmet etmiş. Edison da cennete girmeyecek mi? Adı Müslüman olup da insanlara çok zarar verenler var. Onlar cennete girecek diyorsunuz. Ama Edison gibi insanlığa faydası olanlar cennete giremeyecek. Evet kardeşim. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Ancak mümin olanlar cennete girerler. Kime ne hizmet etmiş olursanız olun, İnsanlığa ne kadar hizmetiniz dokurmuş olursa olsun, eğer siz, sizi yaratanı kabul etmiyorsanız, <gülüyor> bu hizmetin bir anlamı yok. Sizi yaratan, size bunca nimeti verene karşı nankörlük ettiğinizde insanlığa hizmet etmiş olmanız bir şey değil. Yani insanlığa Allah rızası için hizmet ederseniz, Allah'ı tanıdıktan sonra hizmet ederseniz, Elbette bu hizmetinizin karşılığını alırsınız. O yüzden kıymetli kardeşlerim, şu ayeti kerimeye dikkat edin. Yüce Rabbimiz diyor ki, kat aflahal müminun" sadece mümin olanlar kurtuluşa erecektir, felaha erecektir, rahata kavuşacaktır. Bunların hepsinin özeti. Ancak mümin olanlar cennete girecektir. Mümin olmayanlar cennete giremeyecekler. Mümin kimdir biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Mümin bugünden geriye doğru gidersek bugün Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kabul eden, Kur'an'ı Allah'ın kitabı kabul eden, bu çerçevede Allah'a inanan insan mümindir. Biraz geriye gidersek, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çağına gidersek, bozulmamış Hristiyanlıktan bahsediyorum. Hazreti İsa'nın getirdiği, Cenab-ı Allah'tan aldığı dine inanan, Hazreti İsa'yı peygamber kabul eden o gün ama mümindir. Ama bugün Hazreti İsa'yı Tanrı kabul eden, Hristiyan olduğunu iddia edenler cennete giremezler. Hazreti Musa'nın döneminde onu gerçek manada peygamber olarak tanıyan Tevrat'ı o haliyle Allah'tan geldiği şekliyle kabul eden benimsiyen mümindir. Ama sonraki Yahudiler mümin değildirler. Onun için her peygamberin kendi çağında müminleri vardır. Günümüzün müminleri de bu çağın yani ahir zaman peygamberinin müminleridir. Bunların dışında kalan insanlar adı ne olursa olsun nasıl hayat yaşıyor olurlarsa olsunlar, ne yapmış olurlarsa olsunlar, insanlara hizmet etmiş olurlarsa olsunlar cennete giremeyecekler. Bu bizim hükmümüz değil. Bu Cenab-ı Allah'ın hükmüdür. Mümin olanların felaha, kurtuluşa, rahata yani cennete girecekler. Ateisttir. Deisttir, Yahudidir, Hristiyan'dır, Budisttir ve bilmem nedir adını ne korsanız koyun mümin olmayan kimse cennete giremeyecektir. Ama mümin olmak deyince de bu müminlik lafta kalan bir şey midir? Hani Resulullah Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki çok kullandığımız çok istismar ettiğimiz bir hadistir. Yanlış kullandığımız bir hadistir. Bu hadiste Resulullah Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "Men qale la ilahe illallah dakhala'l cennet." Kim la ilahe illallah derse Allah'tan başka tanrı yoktur, Allah'a inanırsa, Resulullah'ın anlattığı gibi inanırsa cennete girer. Şimdi bunu dikkate alınca, yani tamam ben la ilahe illallah diyorum, buna da inanıyorum. Namaz yok, niyaz yok, oruç yok, ticarette ahlak yok, yani ibadetler yok, İslam'ın ahlaki özellikleri yok ama ben la ilahe illallah diyorum. Bu hadis böyle anlaşılmaz kıymetli kardeşlerim. Bir adam adam gibi la ilahe illallah diyorsa cennete girer. Ne demek adam gibi la ilahe illallah? Bu la ilahe illallah manasına tam manasıyla inanıyorsan cennete gidersin. Zaten buna tam manasıyla inanıyorsan namaz kılarsın, ibadetlerini yaparsın, Müslümanca davranırsın. Ahlakında, siyetinde, siretinde, kıyafetinde, siyasetinde, ticaretinde, ziraatinde Müslümanca olur. Çünkü sen la ilahe illallah'a inanıyorsun. Onun için Cenab-ı Allah bu kat اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ayetinin peşinde müminlerde olan bazı temel vasıflardan bahsediyor. Müminliğin sadece... Laftan ibaret olmadığını anlatmak için buyuruyor ki Cenab-ı Allah, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Gerçek müminler namazlarında huşu içerisinde olanlardır. Huşu içerisinde namaz kılanlardır. Huşu içerisinde namaz kılmak ne demek? Bir, bir kere namazı kılacaksın. E, namaz kılmak için önce bir abdesti alacaksın. Güzelce bir abdesti. Sonra güzel bir imanla namaza duracaksın. Namazın içinde de huşu ile, huzur ile, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, dünya ile mücadele ederek, gönlündeki düşüncelerle mücadele ederek, savaşarak, dışarıdan gören birisi senin namazda olduğunu anlayacak şekilde, bir huzur içerisinde namaz alacaksın. Huzur içerisinde Allah'ın huzurunda olduğunu bileceksin. Hani sık sık söylüyoruz ya kıymetli kardeşlerim biz namazı otomatik pilota bağlıyoruz. Kendimiz başka şeylerle meşgul oluyoruz. Hani uçakta pilot bazen bir işi olduğu zaman uçağı otomatik pilota bağlıyor. O pilot götürüyor ya Bizde yani sübhane ezberimizde zaten başladı mı kendi bitiyor. Elhamdülillah başladım mı kendi bitiyor. Sen onu başlatıyorsun, sen düşüncelerle başka dünyalarda dolaşıyorsun. Namazdasın ama namazdan başka her şey aklında. Allah'ın huzurundasın ama evet sabit de duruyorsun ama yönün kıbleye dönmüş ama her tarafta dolaşıyorsun. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki bu namaz böyle rastgele bir namaz değil. Müminin namazı ellezinehum fî salatîm hâşeûn huşu içerisinde olan bir namaz olması lazım. Kıymetli kardeşlerim, hani biz imamın bulunduğu yere mihrap diyoruz ya, mihrap kelimesi harp kelimesinden geliyor, savaş. Mihrap savaş yapılan yer demektir. Savaş müzakeresi yapılan yer demektir namaza durduğumuz zaman aslında biz bir tür savaşa giriyoruz. Neyle savaşa giriyoruz? İçimizdeki yanlış düşünceleri savmak için savaşa giriyoruz. Allah'ın huzurunda olduğumuz o huşuğu sürdürebilmek için savaşa giriyoruz. Yani savaşıyoruz kendimizle. Niyetimizi sabit tutmak için savaşıyoruz. Nefsimize gelen düşünceler Dünyada bizi meşgul eden şeylerle savaşarak namazımızı sürdürmek istiyoruz. Bir gayret içindeyiz yani. Bu bir huşudur. İkinci bir özellik vellezinehum anil lağvi Gerçek müminler o kimselerdir ki lüzumsuz şeylerden yüz çevirirler. Ne dine, ne dünyaya, ne bu dünyaya ne öbür dünyaya faydası olmayan şeylerle uğraşmazlar. Şöyle bu ayet çerçevesinde kendimizi muhasebe ederiz kıymetli kardeşlerim. Geçim için uğraşmak, helal geçim için uğraşmak ahiret içinde, dünya içinde gerekir. Helalinden kazanmak tamam. Rahat yaşamak için çalışmak tamam. Kimsenin hakkını, hukukunu yemeden elimizden geldiğince gayretler yaparız. Yani yaptığımız iş ya bu dünyaya faydalı olmalı, ne hem ya da ahirete faydalı olmalı. Şöyle yaptığımız işlere bakınca her işimizin bu özellikte olup olmadığını bir kontrol edelim. Özellikle kıymetli kardeşlerim. Hani sık sık lüzumlu lüzumsuz buna geliyoruz, mecbur kalıyoruz. Hani telefonlarımızla uğraşıyoruz ya, bilgisayarla, internetle uğraşıyoruz ya. Bu açıdan bir kendimize soralım. Bu baktığımız şeyler, okuduğumuz şeylerin yine dünyaya, ahirete bir faydası var mı yok mu? Kıymetli kardeşlerim. Hani biz bazen suçu telefona veriyoruz ya, bazen internete suç buluyoruz ya, aslında onların suçu yok. Çünkü onları iyiye de kullanabilirsiniz. Hatta siz şunu biliyorsunuz, internette neye bakıyorsanız ona göre reklam geliyor. Sonraki filmi ona göre sunuyor sana. Orada da bir yapay zeka var, o da devrede. Diyor ki Ahmet şunlara meraklı. Onun önüne hep onları koyayım diyor. Onları yanıyor. İyi şeylere bakarsan iyi şeyler getiriyor. Kötü şeylere bakarsan kötü şeyler getiriyor. Neye bakarsan onun reklamını getiriyor. Yani sana göre davranıyor. Dolayısıyla suçu cep telefonuna o telefondaki internete bilgisayardaki internete değil kendimize bulmamız lazım. Ve şu ayet çerçevesinde de şöyle bir dikkatli davranmamız lazım. <Sessizlik> Müminler lüzumsuz, faydasız şeylerden yüz çevirirler. Faydası olmayan şeylerle uğraşmazlar. Zamanını onlarla tüketmezler. Biz burada sınıfta kalırız. Kıymetli kardeşler. Birinci maddede de sınıfta kalırız. Bu maddede de sınıfta kalırız. Sondaki maddeyi okuyup bitiriyorum. وَالَّذ۪ينَهُمْ زَكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekat işini de yaparlar. Zekatın burada iki manası var kıymetli kardeşler. Zenginseniz, paranız, kulunuz varsa zekatını vereceksiniz. Her sene vereceksiniz, Allah rızası için vereceksiniz, bol bol vereceksiniz, hatta bunun peşine sadakalarınız da katacaksınız. Bu bir zekattır. Malı temizleyen, Helal, temiz malı elde etmeniz sağlayan bir şey. Zaten siz mümin olarak malı kazanırken helal haram demeden değil, helal olsun diye kazandınız. Sonra bunun zekatını da vereceksiniz ki olur ki istemeden içine bir şey bulaşmışsa temizleyeyim. İkinci bir manası daha var, nefislerini tezkiye edenler. Bir nef nefsi temizlemek diye bir şey var bizde. Nefsi temizlemek ne demektir? Gönlünüzdeki, kalbinizdeki, aklınızdaki kötü düşünceler, kötü inanışlar, kötü yönelişleri temizlemek, kalbinizi, gönlünüzü Allah sevgisiyle, Resulullah sevgisiyle, imanla doldurmak. Bu işi yaparlar, bunun için uğraşıyorlar. İşte burada da sınıfta kalır mıyız, geçer miyiz bilmiyorum. Namuslarını muhafaza ederler, sadece hanımlarıyla beraber olurlar, varsa cariyeleriyle beraber olurlar, bunun dışında namussuzluk yapmazlar. Bu namussuzluk değildir, bunun dışındaki her şey namussuzluktur. Bir de tekrar namaza geliyor Cenab-ı Allah, diyor ki onlar emanetlere riayet ederler, sözlerini dururlar ve namazlarını devamlı kılarlar. İşte bunlar mirasçı olacak olan bunlardır. Bununla bitiriyorum. Cennetin mirasçıları bunlardır. Bununla ilgili şöyle enteresan bir rivayet var kıymetli kardeşlerim. Hemen bitiriyorum. Önemli olduğu için bunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah bir insanı yarattığı zaman onun için cennette de bir yer belirliyor, cehennemde de bir yer belirliyor. Cenneti kazanırsa cennetteki yerine gidiyor, Cehennem'e kazanırsa cehennemdeki yerine gidiyor. Yani iki yerde de kontenjan var. Ne cennet kontenjan eksikliğine maruz ne de cehennem kontenjan eksikliğine maruz. Herkes yerine girdikten sonra cehenneme girenlerin cennette yerleri var ya, eğer kazansalardı cennete gireceklerdi ya, işte o cennetteki yerlerine giremeyen, Cennete giremeyen, cehennem yerlerini cennete girenlere taksim ediyor Cenab-ı Allah. Miras gibi. İşte mirasçılar bunlardır diyor. Ve bunlar ancak mümin olanlardır diyor. Rabbim bizi gerçek müminlerden, felaha erenlerden, cennete girenlerden eylesin. El-Fatiha. salām muḥammad ṣallallāhu <laughs> ʿalayhi wa sallam